Rabiz zedni ilm ve fehme ve alpqnî bil çalhîn. Bismillahi la yzr ma la yzr ma'asmhi şeyîn fi al-ardî ve la Muhterem kardeşlerim, bugün sizlerle paylaşacak olduğumuz konu misafirlik. ...ve misafirlik adabıyla ile ilgili olacaktır. Değerli kardeşlerim, toplumumuz toplumsal kardeşliğe, toplumsal bütünleşmeye, toplumsal olarak ziyaretleşmeye, birbirinin kederiyle, derdiyle, problemleriyle ilgilenmeye, alışkın olan, yatkın olan, bunu bir gelenek haline getiren... Hatta bunu dini bir vecbe olarak gören bir toplumdur. Fakat zamanla bu güzel bağlar, bu güzel toplumsal hasletler azalmakta, e, eksiye doğru gitmekte ve bu da bizleri rahatsız etmektedir. İnşallah bugün Ziyaretleşme nedir? Nasıl olmalıdır? Adabı nasıl olmalıdır? Misafirlik nasıl olmalıdır? Nasıl karşılanmalıdır? Adabı nasıldır? Bunlarla ilgili inşallah bazı ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında konuya bakacağız. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, Öncelikle misafirliğe gideceğiniz yere, Haber etmeniz Adap gereğidir Zira Evde bulunmayabilir Hazırlıksız yakalanabilir Sizin de o yolculuğunuz Boşa çıkmış olabilir Şimdi ulaşım ve iletişim Vasıtaları Bir hayli ilerlediğinden dolayı Bir telefonla Bir mesajla Falan saatte falan günde Sizleri ziyaret edeceğim Demek Güzel bir adaptır. Tabi ki hasta ziyaretinde bu söz konusu değildir. Hasta ziyaretinde eğer hasta ziyaretçi kabul edebilecek bir durumdaysa yoğun bakımda değilse doktorlar ziyaretçi kabul edebilir diyebiliyorsalar onları uygun bir vakitte ziyaret etmek adaba uygundur. Örneğin hastayı ziyaret ederken hastanın temizlik vaktinde veya yemek vaktinde veya tedavi olacağı doktorla efendim görüşeceği vakitte onu ziyaret etmemek lazım. Daha çok istirahata çekildiği, ağrısının sızısının normale indiği veya azaldığı veya yok olduğu rahatlaştığı bir saatte hastayı ziyaret etmek lazım ve bu ziyareti de fazla uzatmamak lazım çünkü hastalar sizlerle güzel bir şekilde ilgilenemez size ikram etmek ister hasta hasta olduğu halde size ikram etmek ister, sizin sohbetinize cevap vermek ister, sorularınıza cevap vermek ister size güder yüz göstermek ister iyi muamelede bulunmak ister fakat sızısı olduğundan, ağrısı olduğundan sıkıntısı olduğundan bütün bu özlemlerine, dileklerine kavuşamaz. Acaba bu ziyaretçi efendi yanlış mı anlar, ağrıdan dolayı yüzümü ekşitiyorum diye endişe taşıyabilir. Dolayısıyla ziyaretçinin hasta ziyaretinde ziyaretini oldukça kısa tutması lazım. Ki hasta fazla rahatsız olmasın. Örneğin 10 dakika gibi bir zaman, 5 dakika, 10 dakika gibi bir zaman uygun bir zamandır ziyarete gittiğinizde hasta ziyaretine gittiğinizde öncelikle esselamu aleyküm diye selam verirsiniz tabi izin istersiniz buyurun derse kapıyı çalarsınız buyurun derse uygunsa 3 defa izin istersiniz size bu 3 defa izin içerisinde izin istemeniz süresi içerisinde buyurun girebilirsiniz diyorsa girersiniz tabi kapı, kapalıysa kapıyı vurursunuz ama açıksa demek ki herkes gelebilir manasındadır eee girersiniz. Açık bile olsa şöyle geldiğinizi haber etmek için kapıya tıklamanız adap işidir. Adaba uygundur. Geldiniz, hastaya selam verdiniz. İlk yapacağınız iş hastaya güleriniz göstermek. O ne güzel de gördüm seni. Maşallah. Yüzünde tebessüm var, yüzünde kan var. Yüzündeki ifade çok güzel. Maşallah. Sende Allah'ın izniyle bir şey yok. Ya yani sen çok yakın zamanda iyileşeceksin. Maşallah seni çok diri, güçlü, kuvvetli, moralli gördüm, sabırlı gördüm maşallah diye onu bir teskin etmemiz lazım. Güzel sözlerle ama tam bunun tersine ooo ne oldu sana böyle ya yüzün solmuş, sapsarı kesilmiş, gözlerin sararmış aman aman sen ne oluyor böyle sen durumun tehlike falan gibi sözler. Kesinlikle sizlerin de takdir edeceği gibi yanlış sözlerdir, söylenmemesi gereken sözlerdir. Ve Peygamberimiz de bundan men etmektedir, bunu yasaklamaktadır. Ve özellikle biraz önce söylemiş olduğum hastaya moral verici sözleri söylemek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Ve buna İslam'da el fe'lu denmektedir. Yani fe'el hastaya güzel söz söyleme, onun hatırını alacak, moralini yüksek tutacak güzel sözler söyleme olayıdır ki hastayı ziyarete giden her Müslüman bunu yapmalıdır. Ziyarete gittiniz, güzel sözler söylediniz. Efendim gerekirse bir ikram götürdünüz, bir hediye götürdünüz. Fazla kalmıyorsunuz. 5 dakika, 10 dakika. Çünkü bazen oluyor değerli kardeşlerim. Hastayı ziyarete gelen çok oluyor. Hasta sıkılıyor. Ha sen şuraya otur, ha sen şuraya otur. Ayakta kaldınız, ya üzüldüm falan. Bir gelen o saatlerce mesela hastanın başında. iki saat duruyor, gerek yok. Önceki gelen gitsin ki ardından gelen de hastayla konuşabilsin. Ona bir hal hatır edebilsin. Onunla bir efendim münasebet yani iletişim kurabilsin. Hatırını alabilsin. O yüzden hastane odalarındaki o e, doluluğu azaltmak için Hastaya moral kazandırmak için önce gelen kardeşlerimiz ziyaretçiler hasta ziyaretini kısa tutmak suretiyle ayrılırlar ve ardından gelen kardeşlerimize de yer açılmış olur. deki ziyaretler de buna benzerdir. Yani hastane dedik ya eve gittiniz evde hasta var aynı durumda. Bakıyorsunuz bir köyde bir mahallede hasta var bütün kolu komşu geliyor doğru ama adam sıkılıyor şimdi hepsi bir anda geldiğinden dolayı. Aman nereye oturacaklar nereye girecekler ayakta kaldınız üzülüyor o yüzden... Ee, akrabamızdır, kapı komşumuzdur, olabilir. Ziyaretini kısa tutarsan, bir sonraki gelende rahat etmiş olacaktır. Aynı zamanda hasta da rahat etmiş olacaktır. Hasta ziyaretinin eftali, unutmayalım değerli kardeşlerim, her zaman kısa olanıdır. Evlerde de olsa, hastanelerde de olsa, durum bundan ibarettir. Güzel sözler söylediniz ve hastadan izin alıyorsunuz. Diyorsunuz ki, sizi çok iyi gördüm. İnşallah en kısa zamanda sizi aramızda göreceğiz efendim mahallemizdeki kahvehanede sizinle beraber sohbet edeceğiz çay içeceğiz evine geleceğim efendim çayı içeceğiz eve davet edeceğim çay içeceğiz yemek yiyeceğiz çorba içeceğiz çok kısa bir zamanda inşallah bu günleri göreceğiz Allah yatağını efendim yumuşatsın rahatını iyileştirsin Allah acılarını gidersin Allah çekmiş olduğun bu acılara karşılık olarak sana çok sevaplar versin Allah bu Acılarını çektiğim bu acıları günahlarına kefaret kılsın diye ona dua ederek ondan izin isteyerek hastaneden veya hastanın yatmış olduğu evden ayrılmamız lazım. Değerli kardeşlerim. Ha bir defa ziyaret ettik, bir daha edelim mi? Eğer uzunsu hastanın yani yatma süreci süreci yani yakınlık derecesine göre hastayı defalarca ziyaret ederiz. Bu da İslam'a uygun, İslam'ın davet ettiği bir olaydır ziyareti kesmemek lazım. Haftada bir olabilir, üç günde bir olabilir, dört günde. İhtiyaca göre. Onun ihtiyaçların varsa efendim bir ihtiyacın var mı kardeşim temin edelim. Bak evde çoluğun çocuğun var, sen hasta oldun onlara bakan yok. Sen hiç korkma. Biz varız. Senin komşularınız ve onlara bakarız diye onun da bu sorununu gidermek lazım. Rahatlatmak lazım hastayı. Değerli kardeşlerim, Hasta ziyaretiyle ilgili bunları söyleyelim. Normal komşu ziyareti, akraba ziyaretine gelelim. Bu nasıl olmalıdır? Değerli kardeşlerim, biraz önce söylemiş olduğum gibi akraba ziyaretinde de, komşu ziyaretinde de veya herhangi bir ahbap, eş, dost ziyaretinde de daha önceden haber vermekte fayda var. Bu güzelliktir. Şimdi telefonlar var, kolay. Ve Özellikle Gidiş saatinizi söylerseniz Şimdi vakit nakit biliyorsunuz Adama derseniz ben sizi Çarşamba günü ziyaret edeceğim Adam sabahtayın evde oturmaya Başlar ta akşama kadar Hatta gece 12'ye kadar çarşamba Bekler sizi geleceksiniz diye Ya bu adamın işi olur Gideceği yer olur Efendim yapacağı iş olur vesaire Niye saat belirtmiyorsun Saat kardeşim ben Öğle namazına mütakip sana geleceğim. İkindi namazına mütakip, sana geleceğim. Akşam namazına mütakip, hani tabii öğle namazına mütakip ikindiye kadar yine uzun bir vakit. En güzeli saat, şu saatte. Müslümanlarda bu saat işi biraz zayıf. Yani e, vermiş olduğu saat sözünde pek durmuyor. Şimdi bir e, anekdot anlatayım. Arap memleketlerinde e, bulunduğumuz zamanlar oldu. Şimdi diyor ki bir tane Arap e, beni ziyarete gel diyor inşallah diyor. Şimdi ben de dedim ki ona inşallah dedim seni ziyarete geleceğim. Dedi ki inşallah Arabi inşallah İngiliz'i hangisi? İngiliz inşallah mı dedi yoksa dedi Arap inşallah mı? Dedim ya ne demek istedin yani ben de bu nükteyi ilk defa duyuyorum da ne demek istedin dedim yani bu dedi bizler dedi maalesef dedi inşallah dediğimiz zaman pek dedi sözümüze durmuyoruz dedi böyle bir son zamanlarda bir alışkanlık ama İngilizler de oralarda kalmışlar biliyorsunuz sömürge işgal zamanlarında onlar bir şeye söz verdikleri zaman saatinde gelirlermiş yani inşa, yani, inşallah İngiliz'i yani İngiliz'in inşallahı demek saatinde gelirim demek Arap'ın inşallahı demek biraz gecikir bir saat iki saat efendim, gecikme olur demekmiş falan tabi bu bir nükte bunu bir genelleştirmeyelim de bu bir nükte bu bir hastalığı bir zafiyeti dile getirmek için söylemiş olduğum bir şey halbuki müminler sözlerinde duranlardır müminler vermiş oldukları sözde saatinde duranlardır müminin gerçek vasfı budur bu vasıflar müminlere aittir kafirlere ait değildir bize en çok yakışan sözümüzde durmaktır, verdiğimiz sözde saatinde o sözü yerine getirmektir. Bu bizim hasletimizdir. Dinimizin emridir. Müslümanlar böyle olmalıdır. O yüzden dediniz ki kardeşim saat efendim öğleden sonra 2'de siz ziyarete geleceğim ve muhakkak saat öğleden sonra 2'de orada olmaya çalışın. Ya, ya hakka girmeyelim. Adam bekler. Bu kulaklıdır. Ha yola çıktın tekerin patladı yok bir aksilik oldu bir yarım saat geciktin o zaman da gideceksin değerli kardeşim kusura kalma sana saat 2 demiştim ama yolda bir aksilik oldu yarım saat geciktim hakkını bana helal et beni yarım saattir bekliyorsun diye bir incelik bir kibarlık göstermek lazımdır evet diyelim ki gittik saatinde gittik ne yapacağız değerli kardeşlerim kapıya gittik kapıyı vuracağız Beyaz zile basacağız şimdi kapı vurma olayı. Değil mi? Kalk Ziller var. Zile bastık. İçeriden bir defa zile bastık. Kapı açıldı. İçeri buyrun ettik. Diyelim kapı açılmadı. Bir daha zile bastık. Aralık. Biraz aralıklı. Böyle üç defa peş peşe değil de. Zile bastınız. Beklediniz. Şöyle birkaç saniye. 30 saniye kadar beklediniz. Aradan tekrar Ses soluk yok. Kapıyı açan da yok. Aradan 30 saniye geçti. Bir dakika geçti. Tekrar zile bastınız. Yine ses soluk yok. Aradan bir dakika geçti. Tekrar zile bastınız. Yine ses soluk yok. Yapacak olduğunuz şey nedir? Bir müddet bekledikten sonra dördüncü kez zile basmak değil. Demek ki kardeşimin bir işi çıktı. Gitti. Evde yok veya meşgul veya müsait değil. Ben gideyim sonra geleyim deyip bir müddet sonra gitmek. Ama olur ki kişi içeride namaz kılar. Bir namaz 4 raketlik bir namaz kaç dakika sürer? 4 dakika 5 dakika sürer. Buna olur ki abdest alır. Bekleyeceğiz. Ne kadar? 5 dakika, 6 dakika dışarıda bekledik. Ama devamlı zile bastık da rahatsız etmek doğru değil. Aralıklı Üç kez zile basma hakkımız var. Dördüncü kez yok. İslamın adabı bu veya kapıyı çalmak aynı şekilde üç defa. Hani tık tık vurdun bu bir. Bekledin açılmadı. Üç dört dakika geçti tık tık vurdun bekledin açılmadı. Bunlar yani e, tabii duyacak şekilde vur. Adam şimdi mesela kapıyı şöyle ufak bir tırtıtıyla vurursa onu kimse duymaz. Sinek bile kaçmaz o kapıdan. O yüzden duracak şekilde ee, ve esselamu aleyküm eğer içeriden bir ses gelirse, esselamu aleyküm diye kapının dışında da olsa, olsak selam veririz. Ve kapıyı açan o aleyküm selam der, selamımızı alır. Ve bizi içeri davet eder. İçeri girdik değerli kardeşlerim. Ev sahibinin gösterdiği yere oturacağız. Bazı insanlar kapıyı açar açmaz de delip geçip evin içine dalıyor yani icabında mutfağa giriyor icabında yani mahrem olan bir odaya giriyor yani uygun olmayan bir yahu kardeşim bekle yani sen kapıyı açtık diye tamam hemen böyle bekle efendice bekle ev sahibi sana yer gösterecek yol gösterecek buyurun kardeşim diyecek şöyle buyurun sağdan buyurun şu kapısı açık olan odada oturacağız inşallah buyurun efendim diyecek bunu bu komutları bekleyeceğiz ha böyle efendim Ringo'nun ahrına girer gibi patır kütür girip sağa sola bakmak suretiyle, istediğin odaya dalmak suretiyle bir misafirlik asla dinimizde yoktur değerli kardeşlerim. Bu yakınımız dahi olsa yani durum aynıdır. Mahremiyet durumları olabilir değerli kardeşlerim. Olur ki evdeki kadın müsait değildir, üstü açıktır. O anda efendim ne bileyim temizlik yapmaktadır vesaire. Bunlara dikkat alacağız ve Kapıyı açtığı zaman ev sahibi evin içine bakmayacağız. Kapıyı kapıyı vurdun ya. Direkt kapının önünde evin içine bakmayacaksın. Kapıyı vurdun az az geri çekil. En içine bakma. Yan tarafa bak. Misal ev sahibi geldiğinde buyur kardeşim hoş geldin. Kucaklaşırsın selamlaşırsın efendim. Ardından ev sahibi yol gösterdiğinde yer gösterdiğinde buyur edersin o yöne doğru gidersin. Aksi takdirde, efendim, yok evin içine bakayım, ne olmuş efendim, odalar, ha şu odanın kapısı açık, içeride ne var acaba, merak, efendim gibi durumlar asla olmaması lazım. Eve girdiğimizde, sükunetle, ne tarafa gidelim kardeşim, beyefendi, şu tarafa, tamam, oraya gidip güzelce otur. Oturdun, odaya oturdun, odanın kapısı açık, tam Böyle dışarıyı gören şekilde oturmamak güzeldir. Biraz şöyle odaya kapıya bakmayan bir yöne doğru yönelmek eftaldır. Çünkü olur ki oradan bir hanım geçer biri geçer uygun vaziyette değildir vesaire. Oturdunuz, beş ettiniz, efendim ev sahibi ne yapacak? Şimdi ev sahibine gelin. Ev sahibi sizi oturttu. Size güzel kelimeler kullanması lazım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? Görüşmeleri uzun zaman oldu, çok özlettiniz kendinizi. Güzel sözler. Bu adaptandır, dinimizin gereğidir. Misafir bu şekilde ağırlanır, güzel sözle ağırlanır. Ardından efendim kendisine hemen hava sıcak, hiç daha istemesine gerek kalmadan bir su takdim etmek. Ardından ee, evde ne varsa israfa girmeden böyle aşırı hazırlıklar, yemekler, on türlü, beş türlü yemeklere gerek kalmadan Evde ne varsa, ne yaptıysanız bir çorba, sıcak bir çorba takdim etmek ev sahibinin görevidir. Misafire yedirip içirmek cennet kapısını açar. Büyük ecri vardır. Kim ki duasının kabul olmasını isterse, cennete selametle girmek isterse misafirine ikram etsin diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misafire ikram etmek dinimizin gereğidir misafire ikram ettiniz israfa kaçmadan evde ne varsa güzel besmele çekildi yenildi ardından işte çaylar içildi misafir ne yapacak misafir izin isteyip gidebilir ama misafir uzak yerden geldi kalmak istiyor kaç gün kalabilir misafirlik üç gündür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Üç gün. Üç gün. Peki dördüncü gün nedir? Misafir kalmak istiyor. E, kalabilir. Dördüncü günden itibaren misafire yapmış olduğunuz bütün takdimat, bütün hizmetler sizin için bir sadakadır. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Dördüncü günden itibaren misafir kalıyorsa ona yapmış olduğunuz bütün e, takdimler yemektir, giyim, kuşam, neyse ağırlama hepsi sadakasının için bir vermiş olduğunuz bir sadakadır buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki misafir fakir bir aileyi ziyaret etti. Bakıyor ki durum iyi değil. Anlıyor. Utanıyor, sofraya koyacak bir şeysi yok. Efendim bugün çorba buldama yarın bulabilir mi? Efendim olur ya Çay şeker olmayanlar bile var. Yani oluyor. Önceden daha fazla şimdi şimdi hamdolsun kalmadı da fazla. Önceden önceleri vardı. Ee, misafir bunu hissettiği zaman fazla oturmaması lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir mana olarak söylüyorum. Bir kişi misafir olduğu evde o mis, mis, ev sahibinin kendisini ağırlayacak pozisyonu, durumu maddi imkanı olmadığını hissettiği halde orada kalmaya devam etmesi doğru değildir, mekruhtur. Doğru değildir. Ya ben misafirim, bana bakmak zorunda. Ne yaparsa yapsın, getirsin. Demek doğru değil. Ne yapacak? Bakacak. Durumu müsait değil. Ha, ne yapacak? Bir an önce izin isteyip gidecek. Bu İslam'ın adabıdır. Misafirliğe giderken ev sahibine bir hediye takdim etmek de adaptandır. Hatta ev sahibinin misafirine hediye takdim etmesi de adaptandır. Güzel. Sünnetlerdendir. Sünnetlerdendir. Hediyeleşme çok önemli bir meseledir değerli kardeşlerim. Ee, bu mevzular ile ilgili bazı naslar var, hadis-i şerifler var, ayet-i kerimeler var. Ezana kadar, bir beş dakikamız var. Ezana kadar da bu meseleyle ilgili, bu ayetlerle, hadislerle ilgili bazı nakillerde bulunacağız inşallah. i̇bn Abbas radıyallahu anh der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim namazı dosdoğru kılar, zekatını verir, Ramazan orucunu tutar, misafirini ağırlarsa cennete girer. Bunu tekrar ediyorum. Kim namazını dosdoğru kılarsa, dosdoğru, zekatını verirse, malın zekatını verirse, Ramazan orucunu tutarsa misafirini de en güzel şekilde ağırlamaya çalışırsa bu kişi cennete girer buyuruyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen şöyle buyuruyor Melekler sofranız kuru oldukça size dua eder. Ya ne demek bu? siz misafir ağırladıkça evinize misafir davet edip ona ikram ettikçe ki bunu bir alışkanlık haline getirmek Müslümanlığın en güzel hasletlerindendir, dinimizin tavsiyelerindendir. Bu bir ibadettir. Bu cennet kapısını açmaktır. Kim ki sofrasını her daim misafire misafiri ağırlamak üzere hazır tutarsa evi misafirsiz kalmazsa eve misafir davet etmeyi bir alışkanlık haline getirdiyse onunla beraber ona da bir tabak bir tabak çorba sofraya bir tabak fazla koymak suretiyle bugün de şu misafirin ağırlayın o da benimle beraber öğle yemeği yesin akşam yemeği yesin efendim derse bu insan için çok büyük bir ecirdir ve melekler bu insanlar için dua ederler. Allah'ım bu insana sen bom ver. Bu insan cömert. Bu insan ikram perver. İkram ediyor, ikram seviyor, misafir perver. Ya Rabbi sen bunun malını azaltma. Ya Rabbi sen bunu affet. Ya Rabbi sen bunu cennete kavuştur. Ya Rabbi sen bunun rızkını artır. Sıhhatini artır. Dualarını kabul et. Ya Rabbi diye melekler dua ederler. O zaman uyanık olmak lazım. Kim ki meleklerin kendisine dua etmesini ister ise misafir ağırlayacak, ona ikramda bulunacak. Bu, bunun yoludur değerli kardeşlerim. Yine İbni Abbas radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde misafire yemek yedirilen evdeki hayır ve bereket, devenin hörgücüne gücüne dayanmış bıçağın Tesirinden daha çabuk çoğalır buyurdu. Yani devenin hör gücüne dayanan bıçak deveyi nasıl kanatıyorsa deveyi veya işte boğazlıyorsa ve birkaç dakika veya birkaç saniye içerisinde neyse deve canlı vermiş oluyorsa bıçak devenin e, boynundan işte boğazından boynundan kesip deveyi boğazlamış oluyorsa misafire ikram aynı şekildedir. Misafirle yedilen yemeğin de tesiri odur. Yani şunu demek istiyor Peygamber e, e, İbni Abbas e, dan gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deveyi boğazladın. Yemeğe kaç dakika kaldı? Yani en fazla yarım saat. Yarım saat içerisinde hatta 10 dakika daha da kısa. Hani bir tarafından et alıp da <gülüyor> tam böyle <gülüyor> derisini yol, yolmadan yüzmeden. Bir tarafından et alıp pişirebilirsin. Ve onu yiyebilirsin. Değil mi? <gülüyor> Diyor ki, misafire ikramın da tesiri bu kadar ee, hızlıdır. Bir insan misafirine ikram ettiğinde rızkı aniden çoğalır. Aniden, hızlı bir şekilde misafire ikram eden rızkı hızlı bir şekilde Çoğalır. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu, buyurmuş olduğu hadislerden biridir. Hazreti Enes radıyallahu an naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir kimse Müslümanlardan dört kişiyi misafir etse ve onlara yemelerinde, içmelerinde, giymelerinde kendi ehne yaptığı ikramı yapsa bir köle azat etmiş kadar sevap alır azallah gele gelelim bir müslüman dört kişiyi ağırlasa onlara yedirse içirse giydirse ekrine kendi çoluğuna çocuğuna yapmış olduğu ikramı onlara yapsa çoluğuna çocuğuna ne ikram etti çorba neyse onlara onu ikram etmiş olsa değerli kardeşlerim bir köleyi azat etmiş kadar sebep alır. Yine Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala'nın İbrahim peygamberi aleyhissalatu vesselam halil ittikaz etmesinin sebebi yani dost, sevgili e, kılmasının sebebi onun yemek yedirmesi açıktan insanlara selam vermesi bunu bir alışkanlık haline getirmesi tanıdığı tanımadığı sokakta işte neyse gördüğü her insana her müslümana selam vermesi insanlar uykuduyken gece namazı kılmasıydı yani Allah'a dost olmak isteyen de İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan gitmelidir. Ne yapacak? İkramda bulunacak. Tanıdığına tanımadığına selam verecek ve gece namazına kalkacak. Bu bu şekilde Allah'ın dostluğunu kazanmış olacak. Değerli kardeşlerim Hazreti Ali Radiyallahu An Yemek yedirme hususunda şöyle diyor. Bir arkadaşımı bir sabah yemeğe çağırmak, benim için pazara çıkıp bir köle satın almak ve o köleyi Allah yolunda azat etmekten daha sevimlidir. Buyuruyor. Bir arkadaşı eve çağırıp ona ikramda bulunmak, pazara çıkıp bir köleyi satın alıp onu Allah yolunda fi sebilillah, azat etmekten daha hayırlıdır, buyurmakta Hazreti Ali. Bunlar, misafire ikramın ne kadar önemli olduğunu gösteren delillerdir, değerli kardeşlerim. Müslüman için ikram vesilesi çok boldur. Mesela, uzun bir yolculuktan gelince, hacdan, umreden vesaire gibi uzun seyahatlardan bir hayvan kesip döndüğünde yani, bir hayvan kesip ziyafet vermek sünnettir. Uzun bir yolculuktan geldiniz, hacdan geldiniz, umreden geldiniz, kolu komşuya bir kurban kesip ziyafet vermek sünnetlerdendir. Bunu zaten bizim toplumumuz yapıyor tabii. Yani hayvan kesmek kolay değil ama en azından ne yapıyor? Oradan getirmiş olduğu bir zemzem, oradan getirmiş olduğu bir hurma ile misafirlerine, onu tebrik etmeye gelen dostlarına, eşlerine ne yapıyor? Bu ikramda bulunuyor ve bu şekilde onların gönlünü de almış oluyor, gönlerini hoş tutmuş oluyor değerli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili birçok hadis var, ayet-i kerimeler var ama vaktimiz müsait olmadığından dolayı bunlarla iktifa edelim. Yüce Rabbimiz tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Kılmış olduğumuz beş vakit namazımızı, travih namazlarımızı, kıyam namazlarımızı kabul eylesin. Yüce Rabbimiz ibadetlerimizi yaparken birçok taksiratımız var. Bu taksiratlarımızı affeylesin. Amellerimizi en ihlaslı şekilde yapmayı bizlere cümlemize nasip eylesin. yüce Rabbimiz şu oruç ayında, Kur'an ayında tutmuş olduğumuz oruçları, okumuş olduğumuz Kur'anları bizlere lehimizde şahit eylesin. aleyhimizde şahit eylemesin. bu akhir davana enel rabbil sallallahu ala nebiyina muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة